11 Eylül sonrasında El-Kaide adlı dünya çapında örgütlü, güçlü, gizli hücreleri her an eylem emri bekleyen bir yeraltı örgütlenmesinin var olduğu ve batının nereden ne zaman geleceği belli olmayan sürekli ve büyük bir tehditle karşı karşıya bulunduğu fantazileri Amerikan yeni muhafazakarlarının iktidarını güçlendirdi. Çünkü böylesi bir tablo içinde Amerika'ya biçtikleri dünyanın şer güçleriyle savaşma misyonu anlam kazanıyor, Amerikan halkını yek vücut haline getiriyordu. muhafazakarların El-Kaide'nin liderliğini Afganistan'da, yeraltı hücrelerini Amerikan topraklarında nasıl arayıp bulamadıklarını anlatmıştık. Bu defa şer güçleriyle savaşlarını Irak'ta sürdürmeye karar verdiler. Ve El-Kaide ile Saddam Hüseyin yönetimi arasında daha önce kimsenin farkına varamadığı gizli bağlantılar bulduklarını ilan ettiler. Evidenci people now bilgisayarlarından İstihbarat kaynaklarından ve gizli haberleşmelerden elde edilen kanıtlarla şu anda göz altında bulunan insanların verdiği ifadeler Saddam Hüseyin'in teröristlere yardım ettiğini, onları koruduğunu gösteriyor. Bunların arasında El Kaide üyeleri de var. 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren 19 hava korsanının bu kez Saddam Hüseyin tarafından silahlandırılıp başka saldırı planları kurduklarını düşünün. Gerçi El-Kaide'nin Irak'la ne ilgisi var diyen çok oldu. Ama yeni muhafazakarlar ısrarlıydı. 2001 ile 2003 yılları arasında Amerikan Savunma Bakanlığı'nın danışmanı olan Richard Perl. Ben El-Kaide ile Saddam Hüseyin arasında bağlantı yok diyen insanlara şaşmaktan hala kendimi alamıyorum doğrusu. Evet, Saddam Hüseyin'in istihbarat servisiyle 11 Eylül'ü planlayanlar arasında doğrudan bir ilinti kurulamadı. Ama yine de Saddam'ın 11 Eylül'de uçakları kaçıran korsanlara yardım ve kolaylık sağlamış olabileceğine işaret eden kanıtlar var. Amerika'nın yeni muhafazakarlarının terör tehdidi gerekçesiyle ilan ettikleri bu savaş, dünyada siyasetin değişen dinamiklerinin de yansımasıydı. Eskiden siyasetçiler seçmenden destek alabilmek için nurlu ufuklar, parlak gelecekler vaat ediyorlardı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni muhafazakarlar gibi İngiltere'de Başbakan Tony Blair gibi politikacılar artık karanlık bir gelecek ve büyük tehditler üzerine ürkütücü kehanetlerde bulunmanın çok daha büyük bir güç kaynağı olduğunu açıkça fark etmişlerdi. Siyasetin motoru artık korkulu gelecek hayalleri olmuştu. Not Alışık olduğumuz türden bir tehdit karşısında bildiğimiz bir korkudan söz etmiyorum. Kitle iman silahları, başıbozuk devletler ve uluslararası terörizmin oluşturduğu yeni tehditlerin bir araya gelerek dünyayı felakete götüreceği korkusundan bahsediyorum. Ve bu tehdidi gün be gün görüp, Durdurmak için hiçbir şey yapmamış olmanın utancından. Bazen insanlar bütün bunları göremeyebilir. Benim görevim hakikaten böyle bir tehditin varlığına inanıyorsam sizlere anlatmak. Hakikaten inanıyorum. Yanılıyor olabilirim ama inanıyorum. Tony Blair'in tezi şuydu, dünya küresel bir terör ağı tarafından tehdit edildiğine göre liderlerin görevi en kötü olasılıklara hazır olmak ve bunları önlemek için daha henüz bir şey olmadan harekete geçmekti. Harekete geçmek için somut kanıtlar görmek de gerekmiyordu çünkü o zaman çok geç kalınmış olabilirdi. Kısacası politikacılar yaratıcı bir şekilde sezgilerini kullanmalı ve dünyayı potansiyel felaketlerden korumalıydı. Blair aslında bir zamanlar yeşil siyasetçilerin doğal felaket tahminleri için geliştirdiği önleyicilik prensibini ödünç almıştı. Londra Üniversitesi'ne bağlı King's College'daki uluslararası güvenlik analizi kürsüsünden Bill DeRowdy. Önleyicilik prensibinin özü içinde üç olumsuz bulunan ünlü bir cümleyle ifade edilebilir. Bir konuda sorun olduğuna dair kanıt bulunmaması, bu sorun varmış gibi eyleme geçmemenizi gerektirmez. Daha basit bir şekilde söylenirse, elinizde kanıt olmasa da eyleme geçmek meşrudur anlamına geliyor. Olabilecek en kötü şeyi hayal edip, elinizdeki kanıtları bu hayale uydurmaya çalışıyorsunuz. Fakat şöyle bir sorun var. Olabilecek en kötü şeyleri düşünmeye başladığınızda bunun hiçbir sınırı yok. Bu mantığın nasıl işlediğini, Başbakan Tony Blair'in geçtiğimiz yıllarda yaptığı birçok konuşmada izlemek mümkündü. El-Kaide fırsat bulsa kitle imha silahları satın almaz mı? Kesinlikle alır. Buna yetecek parası var mıdır? Muhtemelen. Bu silahları kullanır mı? Mutlaka kullanır. Amerikan ve İngiliz hükümetlerinin terörle savaş politikaları artık bu prensip çerçevesinde şekillenmeye başladı. Her iki ülkede de insanlar işledikleri suçlardan dolayı değil, yetkililerin onların işleyeceğinden kuşkulandığı suçlardan dolayı cezaevine atılmaya başlandı. Görevini geçen ay bırakan Amerikan Adalet Bakanı John Ashcroft bunun gerekliliğini şöyle savunuyordu. We had to make a shift in the way we thought about things. So being reactive, waiting for a crime to be committed Düşünme biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor. Edilgen olmak, bir suçun önce işlenmesini beklemek ya da birilerinin bir suça sevk edildiğinin kanıtını bulmayı beklemek. Bizce Amerikan halkı bu tür yaklaşımlarla korunamaz. Fakat tabii böyle yaklaşımların insan hakları açısından kabul edilemeyecek bazı sonuçları da var. Georgetown Üniversitesi'nden hukuk profesörü David Cole. Under the preventive paradigm, instead of... Önleyici mantıkla yaklaştığınızda insanları işledikleri suçlar nedeniyle değil, gelecekte işleyebileceklerini düşündüğünüz suçlar için hapsediyorsunuz. Bu durumda içeri attığınız insanın sizin iddialarınızı çürütmesi de mümkün olmuyor tabii. İleride bu suçu işlemeyeceğini nasıl iddia edebilir? Önleyicilik ilkesinin savunucuları ise insan hakları bazı alanlarda zarar görebilir evet gerileyebilir ama toplumun bu kadar büyük tehditlerden korunması sırasında bu kadar bir fatura ödemeyi de göze almak lazım diyorlar. Ama ya bu kadar büyük bir tehdit yoksa aslında? Dizimizin başından bu yana El-Kaide tehdidinin nasıl fantazilerle beslenip abartıldığını ortaya koyduk. Fakat önleyicilik prensibini savunanlar çıkışı olmayan bir döngünün içine girmiş durumdalar. Çünkü aslında varlığı bile kuşkulu bir örgütün oluşturduğu tehdit hakkında en korkunç ihtimaller üzerinde konuşuyorlar. Ama bunu sorgulamak mümkün değil. Çünkü onlar için artık politikaları olabilecek en kötü ihtimaller üzerine kurma prensibi geçerli. Somut kanıt olmasa dahi. En karanlık hayallerin sahipleri nasıl oldu da dünyanın en etkili politikacıları haline geldi? Bu dizide bu öykünün 30 yıl önce başladığını anlattık. Öykünün odağında Batı liberalizminin yıpranışıyla ortaya çıkan iki grup var. Amerikan yeni muhafazakarları ve radikal İslamcılar. Aslında her iki grubun fikir öncüleri de ideolojilere inancın yok olmaya başladığı bir dönemde toplumları ateşleyecek, bir arada tutacak yeni unsurlar arayan idealistlerdi. izledikleri politikalarla istedikleri gibi dünyayı değiştiremediler ama birlikte korkudan beslenen siyaset ortamını yarattılar. Büyük fikirlerin çekiciliğini kaybettiği bir dünyada dehşetli bir düşman fantazisi iktidarları güçlendirmenin tek yolu olmuştu. And we have seen Üniformaları içinde Amerikalıların dağlarda terör yuvalarını dağıttığını, çöllerde kum fırtınalarını açtığını izledik. Dünyanın öbür ucunda teröristlere savaş açtık. Çünkü vatandaşlarımız tehlikedeydi. Şimdi Amerika ve dünya çok daha güvenli bir yer haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush sonunda zaferle çıktığı son seçim kampanyasını bu mesajla sürdürdü. Ama belki daha da önemlisi seçimdeki rakibi Cumhuriyetçi Aday Senatör John Kerry'nin de terör tehdidi konusunda tıp atıp benzer mesajlar vermesiydi. Londra Üniversitesi'ne bağlı King's College'dan güvenlik analizi kürsüsü başkanı Bill de Hiçbir şey inanmayan bir toplumda korku tek gündem haline geliyor. 20. yüzyıl siyaset sahnesine... Serbest piyasacı sağ ile sosyalist sol arasındaki çatışma hakim olmuştu. Gerçi her iki yaklaşımın da sınırları ve sorunları yok değildi. Ama en azından ortada güçlü inançlar vardı. Şu anda sorun burada. Toplumun hiçbir şey inancı yok. Hiçbir inancı olmayan bir toplum, ister radikal deyin ister fanatik, güçlü inançları olan insanlar karşısında gereğinden çok daha fazla korkuya kapılıyor. Kabusların gücü dizisi burada sona eriyor. Bu gelinen noktadan nereye gidilebilir? Korku baki kalmayacaktır. Nasıl ki bir zamanlar politikacıların halklara sunduğu nurlu ufuk vaatlerinin hayal olduğu birer birer anlaşıldıysa kabuslar da etkisini kaybedecek. O zaman siyasetçiler de artık halka önerecek iyimser ya da kötümser hiçbir dünya görüşleri olmadığı gerçeğiyle yüz yüze kalacaklar.